Nebe Suresi Bismillahirrahmanirrahim Mekke döneminde inmiştir. Kırk ayettir. Sure, adını ikinci ayette geçen en nebe kelimesinden almıştır. Nebe, haber demektir. Surede, ölüm ötesi hayatın varlığını ispat çerçevesinde, kıyamet, öldükten sonra dirilme ve hesap için toplanma konularına yer verilmektedir. Birbirlerine neyi soruyorlar? Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır. İleride bilecekler. Yine hayır. İleride bilecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı? Sizleri erkekli dişili eşler halinde yarattık. Uykunuzu bir dinlenme sebebi kıldık. Geceyi size örten bir elbise yaptık. Gündüzü de Geçimi temin zamanı kıldık. Üstünüze yedi sağlam gök bina ettik. Alev alev yanan, aydınlatıcı ve ısıtıcı bir kandil yarattık. Taneler, bitkiler, sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye yağmur yüklü yoğun bulutlardan şarıl şarıl yağmur yağdırdık. Şüphesiz hüküm ve ayırma günü bedirlenmiş bir vakittir. Bu, Sura üfrüleceği gün gerçekleşir ve siz bölük bölük gelirsiniz. Gök açılır ve kapı kapı olur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz cehennem bir gözetleme yeridir. Azgınlar için içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir. Orada ne bir serinlik ve ne de içecek bir şey tatacaklar. Ancak uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler. Çünkü onlar hesaba çekilmeyi ummuyorlardı. Ayetlerimizi de alabildiğine yalanlamışlardı. Bizse her şeyi bir kitapta, levh-i mahfuzda tamamıyla sayıp tespit ettik. Kafirlere şöyle denilir, Şimdi tadın. Artık bundan sonra yalnızca Azabınızı artıracağız. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır. Orada ne bir boş söz işitirler ne de bir yalan. Bunlar kendilerine, Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahman'dan bir mükafat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar, ruhun, Cebrail'in ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahman'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir. İşte bu, Hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Şüphesiz biz sizi kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının keşke toprak olaydım diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık.